Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın insanlar için kurduğu en büyük tuzaklardan birisiyle kardeşlerim ensaptır. Yani dikili taşlar, putlar ve falokları. Gerek ensap, gerek ezlam dinimizce kesin olarak haram kılınmış ve insanların saadete ulaşmalarını bundan sakınmaya bağlanmıştır. Bunun için kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ey iman edenler içki, kumar, ensap ve ezlam yani dikili taşlar, putlar ve falokları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki felaha eresiniz. Bu Mayı'da 90. Kardeşlerim ensap ve ezlam kelimesi kavramlardır. Onun için bunun bu kelimeleri böyle öğrenirseniz karşılığı her ne kadar dikili taş, put ve fal oku olsa da bunlar kavramdır. Hem lafzın beyanını hemse lafzın delalet ettiği mananın beyanını doğru öğrenme bakımından önemlidir. Ensap dikilen şey demektir ve nusup kelimesinin çoğuludur. Dikilen veya kendisine tapılan her şeye şamildir. Bu şeylerin taş, ağaç, put veya kabir olması fark etmez. Kendisi sebebiyle Allah'a ortak koşulan her şey, Allah Azze ve Celle'nin yukarıdaki ayetiyle en saba dahildir. Evet, Kabe'nin etrafında dikilmiş bir takım taşlar vardı. Cahiliye devri müşrikleri bunların yanında kurban keser, bunları adaklar sunardı sonra kestikleri bu hayvanların etlerini bunların üzerine serer, bu taşlara hürmet ve tazimde bulunurlardı. Bunlar insanlar veya canlı varlıklar suretinde değildi. Yani sanem değil ve senidi. Sanem insan suretinde düzülen put demektir veya inek hayvan demektir. Zeccaç ve Ferran'ın sözleri bu merkezdedir. En sap kelimesiyle esas kast edilen ise görenin kendisine yönelip ilgi gösterdiği ayette de açıkça buna temas edildiği gibi o gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar dikilen hedeflere doğru koşar gibi koşarlar diyor meariç 43'te İşte bu ayette dikilen hedef ve nişana doğru koşmaktan söz edilmiştir ki buradaki ensapta müşriklerin kendisi için bir maksat ve gaye olarak diktikleri sanemlerdir denilmiştir. Hızlı hızlı gitmelere hakkında da putlara doğru yönelip bir an önce ona ulaşıp el sürebilmek üzere koşmaktır. Evet. Kardeşlerim İslam bunu kesin olarak yasaklayıp haram kılmıştır. Müşriklerin bu fal kader okları ile Yıldız falına bakıp da, yıldıza bakıp kehanette bulunmaları, cifir yapmaları kesinlikle haram kılınmış ve bunu yapanların da İslam'dan nasibi olmadığı söylenmiştir. Şimdi yola çıkılacak vakit değildir. Çünkü falan yıldız doğdu demelerinin arasındaki bir fark da yoktur. Bazen yıldıznameciler, şimdi tam yola çıkılacak işe başlanacak vakit, çünkü falan yıldız doğdu derler ki Hepsi haram ve batıldır Çünkü Rabbimiz Subhan-ı Hiç kimse yarın ne kazanacağını ne olacağını bilmez Ve kimse hangi yerde öleceğini bilmez diyor Lokman 34'te Kardeşlerim batıl ve fasit olmasına rağmen Birçok kimseler ensaf ve ezlam diye Bu pisliklere müpteladır Şeytanın vesvesesine bunlara kapılmış ve aldanmıştır. Dikilen nesneler tapınma ve Allah'a şirk koşmak içindir. Ezlem ise fala bakıp kehanette bulunma, kayıp taşlamak içindir. Allah'ın dinine her ikisi de aykırı olduğu için, İslam gelmiş, bütün bunları red ve iptal eylemiştir. Allah'ın ve Resul'ünün bu husustaki emir ve erşadlarına uyarak, ensap kabilinden şeyleri bertaraf etmek gerekir. Bunlar ister taş, ağaç, put olsun ister kabir, odun, direk, kapı veya çeşme gibi şeyler olsun. Şirke vesile olmaları hasebiyle hepsinin bertaraf edilmesi lazımdır. Çünkü Ali aleyhissalatü vesselam Ya Ali git gördüğün her putu kır, rastladığın her yüksek kabirde yıkıp dümdüz eyle diye emir vermiştir keza şirke vesile olur korkusuyla Hazreti Ömer Danyal Aleyhisselam'ın cenazesini 13 kabirden birine defnetip hangisine gömüldüğünü gizletmek üzere emir vermiştir. Evet. Son derece beli olan göz önünde bulunduranlar için pek çok şeyler ifade eden bir olay ise şüphesiz ve selam Efendimizin Mescid-i Dırar'ı yıktırmış olmasıdır. Bir şey ki onun fitnesi Mescid-i fitnesinden daha büyüktür. Elbette kabir üzerine yapılan bir mescidin yıkılması daha gereklidir. Kabirler üzerine yapılan mescidler, kubbeli binalar, tapınak haline getirilmiş mahber ve meşhedler işte böyledir. Çünkü bunların yapılışı Allah Resulü'nün emirlerine isyan temeli üzerinedir nasıl Mescid-i yıkılmışsa işte bunların da bu şekilde yıkılması gerekir. Resulullah'a isyan ve muhalefet üzerine yapılmış bulunan bir şeyin hiçbir hürmeti dokunulmazlığı yoktur. Bunu bu şekilde yasaklayan da, yapıldığı takdirde yıkılmasını emretmiş bulunan da Allah Resuludur. Onun bu yasağı ve emri karşısında kabircilerin şu veya bu şekilde ileri sürdükleri indi ve şahsi tevhirlerinin şirkin her çesiliğini ortadan kaldırmaya hedeflenmiş bulunan İslam karşısında hiçbir değeri yoktur. İslam'ın peygamberi tarafından lanetlenmiş şeylerin İslam karşısında ne değer olabilir ki kardeşlerim? Hiçbir değeri ve hürmeti dokunulmazlığı olmadığından bunların izalesi için çalışıp cihad eden uyanık müminlerin yardımcısı Allah yarın ahirette şefaatçileri de ve vesselam'dır yalnız ve desteksiz kalmalarına bakmaksızın bu yolda mücadeleye devam etsinler çünkü bu vaciptir keza kabirlerde yakılan kandilleri mum ve fenerleri söndürmek izale etmekten bir müslüman görevlidir o kadar çok lanetli yer var ki o kadar çok lanetli yapılan işler var ki Allah bizlere böyle durumlara düşmekten beri buyursun kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinin bugünkü haliyle alakalı yazılan çok güzel bir eser var kabirleri mescit edilmenin sakıncaları diye Allah kendisine rahmet etsin. İmam Albani bu konuda çok güzel bir eser vermiştir. Ve bu da Türkçe'ye kazanılmıştır. İnşallah ben bu okumuş olduğum kitabın klasörünün içine o kitabı da okumuştum. Onu da koyayıp, İnşallah bir yere de yerleştirir sitelerden. Oradan indirir. Bunun peşinden de onu dinleyen bir Müslüman Herhalde o meselenin de ne olduğunun izahına daha rahat ve kafasındaki şüphelerden de çok rahatlıkla kurtulur inşallah. Hakikaten güzel bir eser. Ee,